Lugat manası olarak tevekkül vekâlet sözcüğünden alınmıştır. Falan kişi işini falana bıraktı, yani ona güvendi ve işini ona havale etti manasına gelmektedir. Terim olarak ise tevekkül, dünya ve işlerinde yararı sağlamak ve zarardan korunmak için samimi olarak kalbin Allahu u Teala'ya bağlanmasıdır. Bu güven, tevekkül eden kişinin tevekkül ettiği zatın ilim, kudret ve rahmetinin tam olduğuna iman etmesiyle gerçekleşir kad sadece Allahu Teala'nın bu niteliklere sahip olduğuna iman edince yalnız ona tevekkül eder. Ancak Allahu Teala hakkında bu akide zayıf olursa ona Teala tevekkül de zayıf olur. Tevekkül Allahu Teala'nın ilim, rahmet, kudret ve hikmet gibi isim ve sıfatlarını iyice kavramanın ürünüdür. Allahu Teala'nın ilminin kemaline olmuş ve olacak küçük, büyük küçük ne varsa hepsini tamam ve kuşattığına kesin olarak iman eden kişi ona güvenir, ona dayanır. Çünkü Allah Subhanahu ve teâlâ, bunun bilmediği dünya ve ahiret yararlarını bilir. Bu nedenle Şuayb aleyhisselam, Rabbimizin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik buyurmuştur. Bu ayette tevekkülün, allah Teala'nın ilminin genişliği ve kemaline yakini, imanada iman etmenin bir meyvesi olduğu belirtilmiştir. Kudret de böyledir. Evet. Kişi, Şimdi, normalde tevekkül demiş olduğumuz zaman, burada tevekkülün lügat olarak manasını anlatmış. Tevekkül lugatta ne demektir? Tevekkül lugatta vekalet sözcüğünden gelmiştir. Öyle değil mi? Vekaleden gelmiştir. O da ne demektir? Bir işinin kendi işini başkasına bırakması demektir. Şeriatta ise tevekkül ne demiş? Dünya ve ahiret işlerinde yararı sağlamak ve zarardan korunmak için samimi olarak kalbin Allah'a bağlanmasıdır demiş. Şimdi normalde bu tevekkülün şer'i manası, lugat manasından çok uzak olan bir şey değil. Tevekkül ne demek? Kişinin Allah'ı kendine vekil kabul etmesi demek. Tevekkül ne demek? Vekil kabul etmesi Allah'ın kendi işlerini Allah azze ve celle'ye etmesi demek. Yani insan nasıl ki bütün işlerini vekiline emanet eder. Nasıl ki bütün vekiline mutlak iş yapma yetkisi verir. Ha o şekilde insanın bütün işlerini Allah azze ve celle'ye yapmasıdır. İnsanın bütün işlerini Allah azze ve celle'ye tevdi etmesidir, Allah Azze ve Celle'ye bırakmazdır. Tabi bu da neyle olur? Ancak bu, Allah'ın razı olduğu tevekkül insanın üzerine düşen bütün sebepleri yerine getirdikten sonra sonuçta Allah'ın yapacağı her şeye veya Allah'ın takdir ettiği her şeye eyvallah demesi demektir tevekkül. Yani sen mesela diyelim ki bu kalem, elimde bir kalem var şu anda, bu kalemin yere düşmesi, normalde ben bu kalemi elimde böyle tutup Allah'a tevekkül ettim, Hadi bu kalem yere düşsün, bu tevekkül demek değildir. Öyle değil mi? Bu tevekkül demek değildir. Tevekkül nedir? Bu kalemin yere düşmesi için ne yapmak lazım kul olarak bizim? Bu kalemi elimizden bırakmamız lazım. Öyle değil mi? Ha bu kalemi elimden bıraktıktan sonra bu benim üstüme düşen şey. Artık kalem yere düşse de, düşmese de, kırılsa da, sağlam kalsa da benim Allah'ın yaptığı başım gözüm üstüme deyip işimi bu şekilde Allah'a tevdi etmektir. Tamam Yani bu ne demektir tevekkül o zaman? Kalemin elimden çıktığı andan, yere düştüğü andan, yere düşeceği ana kadar olan kısmı Allah'a bırakmak. Yere düştükten sonra kalemin başına gelecek olan şeyleri de buna da ne yapmak? Buna da razı olmak. Zaten Şeyhülislam İslam ibn diyor ki, ubudiyet, tevekkülde ubudiyet iki esasa dayalıdır. Bunlardan birincisi, işi yapmadan önce Allah'a tevekkül etmek. Bunlardan ikincisi, iş vuku bulduktan sonra Allah'a rıza göstermek. Öyle mi? Kulun Allah'la ilişkisinde ubudiyetin kemale erebilmesi için iki tane mesele vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi, işi yaparken Allah'a tevekkül etmek. İkincisi, işin sonucunda Allah'ın takdir ettiğine ne yapmaktır? Rıza göstermektir. Burası anlaşıldı değil mi? Bu tevekkülün hakikatidir. Yoksa tevekkül bütün sebeplerden, insanın üzerine düşen şeylerden eline eteğini çekmesi değildir. Bu kesinlikle tevekkül değildir şeriatın razı olduğu, şeriatın övdüğü, konunun içinde örnek olarak geleceği gibi bütün peygamberlerin ve Allah katında özel yere sahip olan insanların en büyük azığı olan tevekkülün hakikati nedir? İnsanın bir iş yaparken kendi üstüne düşeni yerine getirdikten sonra elinden çıktığı andan olayın vuku bulacağı son ana kadar orayı Allah'a bırakması, hiç umursamaması, Allah'ın kontrolünü terk etmesi İş vaki olduktan sonra, kendi hevasına uysa da uymasa da, kendine uygun gelse de gelmese de insanın ne yapmasıdır? Rıza göstermesidir. Tevekkül budur, tamam mı? Tekrar örnek olarak da söyleyelim. Mesela bu kalemi yere atacağız, bu bir iş. Bunu her şey için düşünün, cihat edeceğiz, ilim talebinde bulunacağız, davet yapacağız, bir ticarete girişeceğiz. Her şeyi her işinizde düşünün, yapacağımız iş. İşimizin başı ne? Kalemin yere düşmesi. Şimdi kalemin yere düşmesi için eğer tevekkül ehli olmak istiyorsak biz şuna bakacağız. Bu kalemin yere düşmesi için benim üzerime düşen şey nedir? Elimi, kalemi elimden bırakmaktır. Öyle değil mi? Beni tek ilgilendiren kısmı burası. Bu kalemi ne yapmak? Elimden bırakmak. A ben bu kalemi bıraktıktan sonra şu anda kalem düşüyor ne yere? Kalem düşene kadar olan kısmını hiç düşünmeden Allah'a tevdi etmek, Allah'a tafvid etmek, Allah'a göndermek. İşte bu nedir? İşte bu tevekküldür. Tevekkülün kemali nedir? Bu kalem yere düştükten sonra, mesela kalem kırılsa da kırılmasa da, kalem sağlam kalsa da parçalansa da hiç umursamadan Rabbim ne takdir etmişse mutlaka onun takdir ettiği güzeldir. Demek bu da tevekkülün neyidir? Tevekkülün kemale ermesidir. Anlaşıldı mı? Onun için bizler mesela genelde tevekküle baktığımız zaman insanların tevekkülü nedir? Ya insanların tevekkülü işin girişinde bozuktur o da sonucu itibariyle bozuktur. Yani adam bu kalemi elinden bırakırken kalemi elinden bıraktıktan sonra şu aşamaları da düşünüp kafasını yorup eğer bu şekil uğraşıyorsa bu adam Allah'a tevekkül etmemiş demektir. Neden? Çünkü Allah'a bırakılması gereken yerde bak tevekkül nedir? Şimdi biraz sonra İbn-i çok güzel bir tespitini anlatacağız inşallah zaten. Tevekkül Allah'a güvenmektir. Öyle mi? Bak burada şeyh ne dedi? Tevekkülün ancak tevekkülün öyle olur, Allah'ı tanımakla olur. Sen tanımadın, güvenmediğin bir Allah'a işini tevdi edebilir misin? Yani sen şimdi diyelim ki, bana beni vekil tayin edeceksin kendine. Sen bana güvenmesen en basit bir işini bile bana emanet eder misin? Eder misiniz? Etmezsiniz. Bir insanın birine güvenip işini tevdi edebilmesi için ona güvenmesi gerekir. Öyle mi? Öyle. Biz dedik ki tevekkül, bu kalemin yere düşmesinden örnek veriyorum. Bunu bütün meselelere siz kıyas edin. Kalemi elimden bırakmaktır benim işim. Tamam Ben kalemi elimden bırakırken ekstra yapabileceğim şey nedir? İhsan ilkesini kullanmaktır. Kulu ilgilendiren en güzel şekilde kalemi bırakırım. Öyle mi? Kalem yere düştü. Tevekkül hangi kısımda? Tevekkül kalem o havadayken yere düşecek olan kısım, yani yere değene kadar o arada gelişen bütün olaylar Tevekkül orada. Tamam. Allah'a orada ne yaptık? Tevekkül ettik. E şimdi ben bu kalem acaba düşerse şuraya değer mi? Şöyle atarsa böyle düşmese böyle olur mu? En iyisi ben şöyle yapayım da ortadayken kalem belki kurtulur. Bu benim tevekkül etmediğimi gösterir. Şayet ben tevekkül etmiş olsaydım o kalemin elimden çıktığı anla yere düştüğü an arasına hiç kafa yormazdım. Öyle değil mi? Hiç kafa yormazdım. Ben sadece o kalemi en güzel şekilde nasıl bırakabilirim? Ben onu düşünürdüm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kalem yere düştükten sonra, bu defa, şimdi ben istiyorum ki düşsün ama kırılmasın. Bıraktım, düştü ama kırıldı. Öyle mi? Ben ne yapacağım o zaman? Eğer ben işimi ona gerçekten güvenip vekil kılmışsam onu, demek ki onun yaptığı bütün icraatlara da ben razıyım demektir. Yok razı olmuyorsam, demek ki benim tevekkülüm sonuç itibariyle nedir? Benim tevekkülüm sonuç itibariyle bulanmış, bulanık olan da şeytanın içine desiselerini ve vesveselerini karıştırmış olduğu nedir? Bir tevekküldür. Şimdi onun için alimler tevekkülü mesela şey yaparken, alimler tevekkülü tanımlarken çok farklı tanımlarda bulunmuşlar. Mesela İbn Kayyim demiş ki, şey İmam Ahmed demiş ki, "Et min amel el kalp." Tevekkülün insanın organlarıyla hiçbir alakası yoktur. Dış organlarıyla. Tevekkül tamamen nedir? Tevekkül tamamen kalbin amelidir demiş. Mesela bir şey Hafi'ye tevekkülü sormuşlar. Demiş ki Allah'a yalan söyleyip iftira ediyorlar. Allah'a tevekkül ettim diyorlar. Ondan sonra Allah takdir ettiği zaman da bu defa da razı olmuyorlar. Mesela şey Hafi tevekkülü neyle açıklamış? Rıza ile açıklamış. Öyle değil mi? Tevekkülü rıza ile açıklamış. Mesela bir başkasına sormuşlar. Demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül insanın ölünün. Gassların elinin arasında cansız bir şekilde yatıp kendini ona teslim ettiği gibi, tevekkül insanın kendini Allah Azze ve teslim etmesidir. Öyle mi? Bu tevekkülü ne ile açıklamış? Tevekkülü teslimiyet ile açıklamış. Öyle değil mi? Birine sormuşlar tevekkül nedir? Bunlar hep selef imamlarının açıklaması. E tevekkülü fiqatun billah. Allah Azze ve güvenmektir demiş. Öyle mi? Sen güvenmediğin bir insana. Tevekkül edebilir misin? İşini ona emanet edebilir misin? Edemezsin. Bir başkasına sormuşlar demişler tevekkül nedir? Demiş ettevekkülü husnü zannı billah. Tevekkül Allah hakkında husnü zan beslemektir. Öyle mi? Bir başkasına sormuşlar demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül me'arifetullah. Tevekkül Allah'ı tanımaktır demiş. Öyle mi? Farklı farklı şekillerde tevekkülü ne yapmışlar? Farklı farklı şekillerde tevekkülü te, te, tanımlamışlar. Mesela Süleyman-ı Darani'ye sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş ki tevekkül humudul kalptir. Kalbin sükunet bulmasıdır, hiç hareket etmemesidir. Yani bir işi yaptıktan sonra tevekkül nedir? Tevekkül hareket etmemektir. Şimdi İbn-i Kayyım diyor ki, bunları zikrettikten sonra hepsini, diyor her kavim tevekkülün bir yönüne bakıp, tevekkülün o yönü ile tevekkülü tarif ettiler. Lakin asıl olan diyor, tevekkül mürekkep olan bir şeydir. Birçok maddenin bir araya gelmesiyle tevekkül meydana gelir ve bu maddeler olmadan hakiki bir tevekkülün meydana gelmesi de ne değildir? Hakiki bir tevekkülün meydana gelmesi de mümkün değildir. Tamam? Yani İbn-i burada ne anlatıyor? Hepsinin yaptığı tanım doğrudur. Lakin hepsi tevekkülü tanımlarken ne yapmışlar? Hepsi tevekkülü tanımlarken, bir yönüne dikkat çekmişler. Öyle mi? İşte İbn Kayyım diyor bu tanımlarda geçen her bir madde tevekkülün olmazsa olmazıdır. Yani bir adam eğer tevekkül yapmak istiyorsa bunların hepsini kendinde toplaması lazım ki hakkıyla Allah'a tevekkül edebilen bir adam haline ne yapsın? Haline gelebilsin. E şimdi şunu söyleyelim. Siz tabii şunu sorabiliriz. Yani bu tevekkül mesela bunları öğrenmemiz şart mı? Evet bunları öğrenmemiz şart. Çünkü tevekkül imani bir meseledir. İnsan imanı oranında Allah Azze ve Celle'e tevekkül eder. Allah vecelle ne diyor? Fetavkelu ala Allahi in kuntum mu'minin. Fetavkelu ala Allahi in kuntum mu'minin. Şayet mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Öyle mi? Şayet mümin iseniz Allah Azze ve Celle tevekkül edin. İne başka bir ayetten ne diyor Allah Azze ve Celle? Wa <fetevekkelü> Allahi falı tevekkil al mu'minun. Mümin olanlar Allah'a tevekkül etsinler diyor Allah vecelle ve Celle. Oysa öyle tevekkül meselesi. Lüksümüze bırakılmış olan bir mesele değildir. Tevekkül imani bir meseledir. Eğer bir insan hakkıyla Allah'a iman etmişse zaten ona tevekkül etmekten başka, ona dayanmaktan, ona güvenmekten, ona yaslanmaktan başka bir yol ne yapamaz? Bir yol bulamaz. Açın mesela Kur'ân-ı Kerim'i şöyle bir okuyun. Allah'ın yanında özel dereceye sahip olan insanların hepsini Allah kuran ı Kerim'de ne yapmıştır? kuran ı Kerim'de mutlaka ve mutlaka tevekkül ile beraber zikretmiştir. Öyle mi? Mesela bak burada şeyh bazı örnekler vermiş. Örneğin mesela neyi vermiş? Arkadaşımızın okuduğu gibi Hz. Şuaib'e örnek vermiş. Öyle mi? Hz. Şuaib ne diyor? وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ şeyin عِلْمَا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Biz Allah'a ne yaptık? Biz Allah'a tevekkül ettik. Ne zaman söylüyor bunu? Kavmi kendini ya bu beldeden çıkarsın veyahut da bizim dinimize geri dönersin dedikleri zaman Hazreti Şuayba böyle bir teklifle geliyorlar. Ey Şuayb diyorlar, ya yanındakilerle beraber bizim dinimize tekrardan dönersiniz veya da bu beldeyi terk edip gidersiniz diyorlar. Hazreti Şuayb ne diyor? Vasi a rabbuna kullu şeyin ilme al allahı Yani ne yapabiliyorsanız onu yapın. Çünkü biz ne yapmışız? Biz Rabbimize tevekkül etmişiz diyor mesela. E Hazreti Resulullahın sahabesine insanlar gelip de. Ey işte Muhammed'in ashabı inen nas kat cem'u lekum fehşuhum fezadhum iman ve kalu hasbunallah ve ni'me'l onlara insanlar gelip de korkun bak insanlar sizin için toplanıyorlar bir araya geliyorlar denildiği zaman dediler ki biz onların imanı arttı ve dediler ki biz Allah azze ve ne yaptık biz Allah azze ve tevekkül ettik hazdi hud mesela öyle değil mi hazdi hud kavmi hazdi hud'u karşılarına alıyor Hazreti Hud onlara diyor ki in entum illa mufterun Siz iftiracı bir kavimsiniz Siz Allah'a şirk koşaraktan Allah'a iftira ediyorsunuz Öyle mi? Çünkü Allah Hiçbir şeriatta Şirki meşru kılması gibi bir şey düşünülemez Niye? Çünkü her müşrik kavim Kendi şirkini bir önceki peygambere dayandırır Öyle mi? Her müşrik olan kavim Bir önceki peygamberin üzerinden şirkini koşar ha Bütün pey atalarımız diyorlar ya mesela müşrikler Atalarımız derken kimi kastediyorlar? Bir önceki yaşamış olan peygamberi kastediyorlar. Bu onun dinidir diyorlar. Hazreti Hud diyor ki in entum illam muftarun. Onlar Hazreti Hud'a ne diyorlar peki? Onlar Hazreti Hud'a dönüp diyorlar ki men raike illa atarake ba'du alehatena bisu. Sadece biz seni ilahlarımızın çarptığını düşünüyoruz. Yani seni ilahlarımız çarpmıştır. Sen ondan dolayı böyle saçma sapan konuşuyorsun diyorlar. Hazreti Hud onlara cevap olarak ne diyor? Ne diyor? Kim söyleyecek bize Hazreti Hud'un cevabını? Evet. İnni tawakkeltu ala Allahi Rabbi ve Rabbikum. Öyle mi? Ma min dabebetin fil ardi illa huwa akhizun binaasiyatiha. Hiç bir canlı yoktur ki yeryüzünde mutlaka benim Rabbim ne yapmıştır onun perçeminden yakalayıp onu tutmuştur. Ben benim ve sizin Rabbiniz olan kime şey yaptım? Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Hz. Hud. Kendi kavmine karşı. Hakeze Hz. Nuh, Hakeze Hz. Musa, öyle mi? Örnekleri çoğaltabiliriz. Her peygamberin kıssasını okuyun Kur'an-ı Kerim'den. Şunu göreceksiniz, en zor mekanlarda, en zor yerlerde kendileriyle imanları, kendileriyle Rableri, kendileriyle hayatları tercih hakkına, tercih konumuna geldikleri zaman yani müşrikler onları zorladığı zaman tevekkül onlara ağzı koymuş, öyle mi? Tevekkül etmişler. Allah azze ve celle'ye tevekkül onlara rızık olmuş. Mesela Hazreti Ebubekir Peygamber Aleyhissalatu ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bir tanesi ayağının ucuna baksa bizi ne yapacak? Bizi görecek. Bir tanesi ayağının ucuna baksa bizi ne yapacak? Bizi görecek. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor orada Hazreti Ebubekir'e? La tahzen. İnna Allah ma'ana. Üzülme. Allah azze ve celle bizimle beraberdir. Bu tevekkülün bizzat kendisi değil midir? Yani sen Allah'a tevekkül et. Biz üstümüze düşeni yaptık. Bizim üstümüze düşen neydi? Tedbir alıp, saklanıp, gelip bu mağaraya sığınmaktı. Rabbimizin emrettiğini yaptık. Kalan müşrikler gelmiş tepemizde bekliyor. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Yani bu kalan kısmı artık kimin üzerine aittir? Kalan kısmı artık Celle'nin üzerine aittir. Ondan ötürü tevekkül imani bir meseledir. Yani bütün müminlerin hayatlarındaki en zor yerlerde imanlarıyla tercih Nefisleriyle tercih, mallarıyla tercih, beldeleriyle tercih hakik karşı karşıya geldikleri zaman yani ya imanı tercih et ya beldeni tercih et. Ya nefsini tercih et ya imanını tercih et. Ya Rabbini tercih et ya malını tercih et dedikleri zaman her zaman neyi görüyoruz? Her zaman tevekkülün ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak tevekkül ehli olanlar bu imtihanları ne yapıyorlar? Bu imtihanları başarıyla atlatıyorlar. Hz. İbrahim ateşe atıldığı zaman ne diyor? İbn Abbas diyor Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam bir de Hazreti İbrahim söyledi ateşe atılırken öyle değil mi onu ne ile karşı karşıya bıraktılar? Dediler ki ya imanından dön sen de bizim gibi bir insan olarak yaşa dünya ve imanıyla tercih hakkına karşı karşıya bıraktılar. Tercih yap dediler hangi yönü ön plana çıktı Hazreti İbrahim'in? Tevekkül yönü. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi bu şekilde atlattı gitti. Hakeza davetçi için de bu böyledir hangi davetçi yapmış olduğu davette başarıya ulaşabilir? Tevekkül ehli olanlar, öyle değil mi? in تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ azim. Eğer onlar senden yüz çevirirlerse, de ki Allah'tan başka ilah yoktur, ben ona tevekkül ettim, o bana yeter. Ve o büyük olan arşın sahibidir. Öyle değil mi? Başka türlü insan eğer üstüne düşeni yaptıktan sonra tevekkül ehli olmazsa, bu imani konumlarda insanı sabretmesi, sebat etmesi, işi sonuna götürmesi ne olamaz? İşi sonuna götürmesi mümkün olamaz. Onun için ne diyoruz? Diyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü imana bağlamıştır. Her insan Allah'a imanı, imanının kalitesi ve yüksekliği oranında Allah'a tevekkül eder. Her insan Allah'a olan imanı Allah'a olan imanının yüceliği oranında ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edecektir. Ve her insan da tevekkülü oranında Allah'a kulluk yapabilir. Öyle değil mi? Her insan, çünkü bak burada ne anlattık? İnsan kulluğunda imtihan edildiği zaman ancak hangi yönü ön plana çıkmış olanlar olan insanlar o imtihanı atlatabilirler? Tevekkül yönü ön plana çıkmış olan insanlar o imtihanı atlatabilirler. Aksi halde ne değildir? Mümkün değildir. Onun için İbni Kayyım diyor ki, tevekkül bu alimlerin yapmış olduğu tarifler Hepsi doğrudur Lakin bu tarifler nedir? Bu tarifler her biri Tevekkülün bir boyutu Dikkate alınarak yapılmıştır Tevekkül ise mürekkep bir şeydir Farklı farklı şeyler bir araya gelir Bunlar bir araya geldikten sonra Ondan sonra insan ne yapabilir? Tevekkül edebilir Ondan sonra bunları sayıyor diyor Biz Tevekkül Allah'ı tanımak Birinci madde nedir? Tevekkülde birinci madde Allah Azze ve Celleyi tanımaktır. İşte Şeyh'in de burada anlatmış olduğu mesele budur. Yani bir insan Allah'a tevekkül edebilmesi için önce Allah Azze ve Celleyi bir tanıması lazım. Öyle mi? Mesela biz bir işimizi başka bir insana emanet ettiğimiz zaman o insanın vasıflarını bilmeden bize göre meçhulul hal olan bir adama biz işimizi emanet ediyor muyuz? Etmiyoruz. Hakikaten insanla Allah arasındaki ilişki de budur. İnsanın yapmış olduğu işlerde kendini rahat ettirip ben Allah'a tevekkül ettim diyebilmesi için kadir olan bir Allah'a önce bir iman etmesi lazım. Her şeye gücü yeten, yaptığı zaman her şeyi hiçbir şeyin gücünün dışında kalmadığı, her şeyi bilen yani benim ona emanet ettiğim şeyin en ince cüz'iyatına kadar bilgi sahibi olan, hikmet sahibi olan bir Allah. Yani takdir ettiği zaman yapmış olduğu takdirlerinde abes takdir etmeyen mutlaka bir fayda bir maslahatın üzerine bize zahir olsa da olmasa da, bizim hevamıza uysa da, uymasa da mutlak bir hikmet. Ancak insan bunlara iman ederse Allah azze ve celle o şekilde tevekkül edebilir. O zaman birileri demişti ya tevekkül Allah'ı tanımaktır. Dedi ki ya bir tarif buydu. Bu tarif doğru mu? Doğru bir tarif. Çünkü insan Allah'ı tanımadan Allah'a tevekkül edemez. Hatırlıyorsanız biz zaten şunu demiştik terbiyede teskiyede tasfiyede yani bir insanın Allah'a karşı kendine çeki düzen vermesindeki her meselenin başı nereden geçer? İsim ve sıfat tevhidinden geçer. İsim ve sıfat tevhidinin önemi nedir? İsim ve sıfat tevhidinin önemi buradan gelir. Bir insanın isim ve sıfat tevhidi hem bilgi hem idrak olarak ne kadar kuvvetliyse teskiyesi terbiyesi, kendine çeki düzen vermesi o kadar kuvvetli olacaktır. Öyle mi? Yani tövbe mesela, tezkiyenin temel taşlarından bir tanesidir. Öyle değil mi? Tövbe. Tövbesiz bir kul kendini arındırabilir mi? Arındıramaz. Her yaptığı hatada şeytan ayağını hemen kaydırır. Öyle mi? Tövbe yapabilmek için insanın Allah'ın Rahman, Rahim, Gafur, Settar öyle değil mi? Bunların hepsini bilecek bir de idrak edecek. Çünkü bilgi tek başına ne yapmaz? Bilgi tek başına yetmez. İdrak ne demektir? İdrak onun pratikte bir yansıması olacak. Öyle değil mi? İdrak demek o bilginin pratikte yansıması oluyorsa pratiğe etki ediyorsa, insanı hayra teşvik ediyor, kötü amelden dağılık koyuyorsa o zaman bu bilgi nedir? Bu bilgi demek ki idrak olmuş demektir. İnsan o bilgiyi idrak etmiş demektir. Mesela bakın tövbe, mesela dedi ki rıza. Öyle mi? Rıza. Bir insanın rıza mertebesine gelebilmesi için önce hikmet, hikmet sahibi olan bir Allah'a ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Öyle mi? Mesela insanın işleri yaptıktan sonra veyahut da dua mesela. Bir insanın Allah'a dua edebilmesi için, dua kulluğunun olmazsa olmazıdır. Ama duanın olabilmesi için, insanın önce bir her şeyi işiten, her şeyi bilen, gören, cevap vermeye kudret sahibi olan bir Allah'a bir iman etmesi lazım. Ama nedir bu? Kesinlikle burada kastımız bunları bilmek değildir. ha. Kafir, müşrik, müslüman herkes bunları biliyor. Öyle değil mi? Bilmek, kesinlikle kastımız bilmek değildir. Anlat, anlat, dur. Anlat, anlat, dur. Değil mevzu. Mevzu nedir? Mevzu bunları idrak edebilmektir. Yani insanın pratiğine yansımasıdır. Eğer benim Allah'ın işittiğini bilmem, benim dualarıma daha fazla etki ediyorsa, saat olarak, keyfiyet olarak, kemiyet olarak benim dualarımın artmasına sebep oluyorsa, benim bu bilgimin bana bir faydası var demektir. Öyle mi? Öbür türlü Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? Allahümme inni ya'ûzu bike min ilmin la yenfe'h. Ben faydalı olmayan ilimden sana sığınırım diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Her sabah kalktığında ne diyor? Allahumme inni eseluke ilmen nafi'an. Ben faydalı olan ilmi senden istiyorum ya Rabbi diyor. Yani bir şeyi bilmek bilmek değildir ha. O bilginin bir faydası olması lazım. Faydası da nedir? Faydası vakaya yansımasıdır. Mesela ilim talebinin afetlerinin en büyüğü hangisidir? Sizin bunu bilmeniz lazım. Yani mesela biz ne diyoruz? İnsan daha önce de bunu söyledim. Tekrar söylüyorum. İnsan Allah'a kulluk ederken bir genel olan afetler vardır. Afetten kastımız nedir? İnsanın ayağını Allah'a giden yolda alıkoyan, insanın ayağını kaydıran, Allah'ın gazabını kendine çekeceği meseleler. Bunlara afet diyoruz, öyle mi? Şehvetler, şüpheler hepsi afetlere dahildir. Bir, genel olan afetler vardır. Bir de özel olan afetler vardır. Genel afet nedir? Genel afet, her kulun kendisiyle karşı karşıya kaldığı meselelerdir. Ne gibi mesela? Unutkanlık, vefasızlık, nankörlük öyle mi? Mesela şükürsüzlük. Bunlar hep genel afetlerdir. Şeytanın vesveseleri, desiseleri bir de özel afetler vardır. Her işin kendine ait olan o işte daha belirginleşen afet. İlim talebindeki en büyük afet nedir? En büyük afet, ilim talebesinin yaşamak için değil, öğrenmek için öğrenmesi. Öyle mi? İlim talebesinin yaşamak için değil, öğrenmek için öğrenmesi veya başkalarına anlatmak için öğrenmesi. Bu bizim her birimizin başımıza gelebilecek en büyük afettir. Niye? Çünkü yaptığımız iş gereği, yaptığımız iş, işin temeli bilgiye dayalı. Öyle mi? Artık belli bir yerden sonra bilgiyi almak, bizim için sadece hafız etmekten müteşekkil olmaya başlıyor. Bir akabine geldiğimiz zaman bu defa Pratikte hiçbir etkisini görmüyoruz. Bir başkası bizim öğrendiğimiz şeyden dolayı bize nasihat ediyorsa, biz faydasız olan ilmi öğreniyoruz demektir. Öyle mi? Şimdi buradan kalktık gittik mesela. Örnek veriyorum ama bak bu dersin afetini söyleyeyim. Gittik oturduk mesela, konuşuyoruz. Diyelim ki kitabı okuyan arkadaşımız dedi ki ya işte biz şimdi işte okuyoruz ama en sonda ne olacak, ne yapacağız falan işte bilmiyorum ki hayatımızın önü yok, arkası yok mesela. Diyelim oradan bir arkadaş da çıksa ona dese ki arkadaş Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et, sen üzerine düşeni yap. ilim okumak sebeplerden bir sebeptir. Sen üzerine düşen sebebi yerine getir. Sen gerisini Allah'a bırak, sen Allah'a tevekkül et dese bu adam ne demektir? Bu adam sürekli oturup kalkıp اللهم ايني اعوذ بك من علم لا ينفع lazım. Neden? Çünkü okumuş olduğu ilmin kendi üzerinde bir tesiri yok. Bu ilmi demek ki bu ne için okuyor? ilmin nafvetine düşmüş demektir. İlmi sadece öğrenmek veya da başkalarına anlatmak için okuyor. Öyle mi? Siz hiçbir zaman bilgiyi başkalarına anlatmanın yollarını aramayın. Bu sizin için öncelik olmasın. Sizin için öncelik olan şey ben muhtacım yaşamak için öğrenmem lazım deyin. Siz bir şeyi yazarken, bir şeyi ezberlerken şeytan size vesvese verirse işte bunu şöyle anlatırsın, böyle yaparsın dediğinde Allah sana lanet etsin deyin. Ben önce bunu bir hayatıma geçireyim, hayatıma geçen şeyi zaten insanlara anlatmama gerek yok, öyle mi? Şimdi benim hayatıma geçirmiş olduğum bir şey, mesela ben diyelim ki tevekkül ehli bir adam olmuş olsam, Allah beni onlardan kılsın, ben gelsen burada otursam, siz konuşurken bana bir şeyler anlatsanız veya benim başıma gelen olaylarda ya şöyle yap, böyle yap deseniz, ben desem ki Allah'a tevekkül edelim ne yapalım? Size tevekkülle ilgili bir ders anlatmama ekstra gerek kalır mı? Kalmaz, bu da bir ders zaten. Öyle mi? Hatta lisan-i hâl, lisan, hal, lisan kal'den çok daha etkili olan bir dil değil midir? Yani insanı hal lisanı, kal lisanından çok çok daha etkili olan bir şeydir. Onun için bizlerin, bizlerin üzerine düşen nedir? Öğrenirken, marifet mesela Allah'ı tanımak, bunu insanlara anlatmak için değil. Eş'arinin mağturidinin şüphelerini çürütmek için değil. Tevhül ehlini çürütmek için değil. Önce biz Allah'ı tanımak için isim ve sıfatları öğreneceğiz. Sonra Allah'ı tanıtırken insanların şüphelerini çürüteceğiz. Ama birinci adımda ne? Eğer bir talebe bir şeyleri öğrenirken önce onun bilgi boyutu ön plana çıkıyorsa, şeytan bunu kendi avucuna almış demektir. Her birimiz için bir savlama metodu olsun bu. Eğer bir şey öğrenirken, bu her birimizin başına geliyor. Benim de başıma geliyor, sizin de başınıza gelir, diğer okuyan dilim talebelerinin de başına gelir. Bir şeyi öğrenirken, Şeytanın oyunlarını Allah diyor ya وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ şeytan. O ilk adımını anlamak için eğer bilgi, bilgi esnasında bilgi yönü, başkalarına anlatma yönü, başkalarına aktarma yönü, bunu kitap haline getirme yönü insanda ön plana çıkıyorsa, insan bu duygular üzerine yoğunlaşıyorsa bilsin ki bunda hayır yoktur, bu şeytanın oyunudur. İnsan önce bunun yaşama boyutunu ön plana çıkarması lazım. Yaşama boyutu ön plana çıktıktan sonra anlatma boyutu zaten Allah Azze ve Celle insanın önüne mutlaka bir yer açacaktır. Tamam? Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani bilgi, Allah'ı tanımak. Tevekkülde birinci esas, مَعْرِفَةُ اللّٰهُ demek ne demek? مَعْرِفَةُ demek Allah'ı tanımak değil, idrak etmek demek. Yani o bilginin bizim hayatımıza yansımasının olması lazım. Şimdi burada sorsam, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmeyen var mı? Bu sıfattan cahil olan biri var mı? Kadir sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Alim sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Semi sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Var mı içinizde böyle bir sıfata sahip? Olan? Rahim sıfatından Rahman sıfatındanca herkes biliyor değil mi? İşte o bilenler ben de dahil olmak üzere bu bilgi bizim duamıza, bu saymış olduğum isim ve sıfatlar bizim tövbe ve istiğfarı çoğaltmamıza, daha fazla Allah'a tevekkül etmemize sebep oluyorsa Demek ki Allahumme enni yes ilmen nafia. O sabah yaptığımız zikirlerden bir tanesini Allah kabul etmiş demektir. Yok ama bunlar biz de dua etmiyorsak, biz de normal sıradan insanlar gibi iş bunların bizim üzerimizde bir etkisi yoksa, tevekkül etmiyorsak, demek ki bu ilim ne olmuş? Allahumme enni auzu bike min ilmin la yenfah. Fayda vermeyen ilimden Allah'a ne yaparım? Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım diye. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? 2. Demek ki önce her meselede olduğu gibi tevekkülde de birinci mesele kişinin Rabbini tanımasıdır. Anca Rabbinin sıfatlarını tanır ve idrak ederse o zaman Allah'a hakkıyla ne yapar? Tevekkül eder. Şimdi neyi öğrenmiş olduk? Tevekkülü me'rifetullah diyenlerin şeyini anlamış olduk değil mi? Ne için bunu söylediklerini anlamış olduk. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İki sebeplere yapışmak. İkinci madde nedir? İkinci madde sebeplere yapışmak. Sebeblere yapışmak ne demek? Sebeplere yapışmak demek seleften birinin söylediği gibi diyor ki: Et ta'nü fi'l esbabi ta'nü fi's sünne. Et ta'nü fi't tevekküli ta'nü fi'l iman. Ve yuta ikinci bir şekil: Men ta'ane fi'l esbabi ta'ane fi's sünne. Men ta'ane fi't tevekküli ta'ane fi'l iman. Kim sebeplerde Sebepleri eleştirirse sünneti eleştirmiştir, kim de tevekkülü eleştirirse imanı eleştirmiştir. Yani kimin sebeplere yapışma konusunda bir problemi varsa sünnet konusunda bir problemi vardır. Kimin de tevekkül konusunda bir problemi varsa iman konusunda bir problemi vardır. Sebeplere yapışmak ne demektir? Sebeplere yapışmak Allah'ın bizden yapmamızı istediği şeyi yapmamızı istediği kadarını yapmaktır. Sebepler, sebepleri terk etmek insanın tevekkülünü bozar. Çünkü sebette sebeplerin terk edildiği bir tevekkül Allah'ın razı olmuş olduğu ne değildir? Allah'ın razı olmuş olduğu bir tevekkül değildir. Bunun en büyük delili nedir? Yeryüzündeki tevekkül konusunun imamları olan peygamberler ve başta bizim peygamberimiz bir işi yaparken gerekli olan bütün sebepleri yerine getirmiştir, öyle mi? Hazreti Şuayb ve Hazreti Hudun tevekkülünü örnek verdik mesela. Neden? Çünkü ikisi de imanıyla Rabbiyle, diniyle tercih, tercih konumunda bırakılmış ve tevekkülle tercihlerini Allah'tan yana koymuşlar. Öyle mi? Bunlar şöyle mi yaptılar? Yerlerinde oturdular, vahiy geldikten sonra "Allah'e tevekkül ne? Veya 'İni tevekkülü Allah Rabbi ve Rabbikum' dediler. Oturdular mı? Yoksa kalktılar, gece gündüz insanlara anlattılar. Anlatmanın bütün ustuplarını kullandılar. Kapı kapı dolaştılar, ondan sonra iş sonuca geldiğinde Rabbimize tevekkül ettik dediler, öyle mi? Peygamberimiz cihada çıkarken evinden yerine oturdu, hadi cihada çıkıyoruz Allah'a tevekkül mü ettik dedi. Sahabesini hazırladı. ve لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min قُوَّةٍ Gücünüzün yettiği kadar onlara ne yapın? Onlara kuvvet hazırlayın sözüne, Allah'ın emrine imtisal edip kuvvet hazırladı. Miktar giydi, zırh aldı, silah aldı yanına, binek aldı yanına. Bu şekilde mi cihada çıktı Peygamberimiz? Demek ki o zaman nedir? Demek ki bu selefin söylemiş olduğu sözün manası budur. Kim sebepleri terk etmenin tevekkülü daha da arttıracağını söylerse peygamberlere hakaret etmiş demektir. Öyle mi? Hani bazı biz her zaman ne diyoruz? Biz teskiyeye, terbiyeye ve ahlaka önem vereceğiz. Lakin ne kaydıyla ehli sünnetin menhecine uymak kaydıyla. Tasavvuf diye uydurulan dinin asılları ve usulleri bizi ilgilendirmez. Tasavvuf diye uydurulan dinin asılları ve usulleri bizi ilgilendirmez. Tasavvuf dininde insanın tevekkülünün kalitesi, sebepleri terk etmesinden geçer. Kavimin kitaplarına bakarsanız, işte bir tanesi varmış çırılçıplak gezermiş, elbise bile almazmış üstüne tevekkül edermiş. Ahmak, veli dediği adam ahmak, yani çırılçıplak gezip, setri avret yapmayıp, Allah'ın ve meleklerin kendine buğz etmesini, pahasına Allah'a tevekkül ediyor adam. Böyle bir tevekkül olabilir mi? Böyle bir tevekkül olamaz. Bu tevekkül biçimi nedir? Bu tevekkül biçimi şeytanın sahibini kandırmış olduğu tevekküldür. Asıl tevekkül insanın sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a ne yapmasıdır? Tevekkül etmesi. Bütün peygamberler çünkü ne yapmıştır? Bütün peygamberler böyle yapmıştır. Bütün yapılması gereken sebeplere yapışmışlardır. Ondan sonra işi Allah'a ne yapmışlardır? İşi Allah'a tevdi etmişlerdir. Burada çok önemli bir mesele var. Onu da zikredelim. Bazen insan şöyle düşünür. Hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül etmek bu gerçekten hani büyük bir mertebe diye. Aslında böyle değil. Yani bunu da İbn-i Kaym söylüyor. Diyor ki insan hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül etmek lafı ilk etapta insan için güzel gelebilir. Yani ha maşallah demek ki gerçekten İmanı çok kuvvetli dedirtebilir. Ama öyle değildir. Çünkü hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül eden aslında Allah'a tevekkül etmemiştir. Öyle mi? İş olsa da olmasa da onu ilgilendiren bir boyutu yoktur. Kendisi bir şey takdim etmediği için, kendisi yorulmadığı için, kendisi çaba sarf etmediği için, iş olumlu da gitse, olumsuz da gitse onun için hiçbir etkisi yoktur. Onun için bu tevekkül olamaz. Tevekkül nedir? sen o iş istediğin gibi olsun diye elinden geleni yaptıktan sonra işin sonuca gide, gidene kadar olan boyutu ve işin sonucunda Allah'a ne yapmandır? Allah'a teslim olmandır. Tevekkülün zorluğu da buradan gelir zaten. Yani sen yoruluyorsun ama sonuç seni istediğin gibi olmasa bile veya iş seni istediğin rayda gitmese bile sen diyorsun ki ben Allah'a tevekkül ettim. Öyle mi? Şimdi örnek verelim buna. Mesela çalışmayan bir adam düşünün. Ben Allah'a tevekkül ettim Oturuyor yerinde diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Şimdi rızık gelsene gelmesene. Rızık gelmese diyecek ki ben zaten hiçbir şey yapmadım ki. Rızık gelse de kendi kendini kandıracak. Ooo demek ki ben gerçekten adammışım bak Allah bana ne yaptı? Bana getirdi rızkımı verdi. Öyle mi? Bunun te Bu tevekkül müdür? Bir zorluk var mı bunda? Bu, bu işte bir zorluk var mı? Yok. Adam zaten tembel. Kendi tembelliğini rahata düşkünlüğünü tevekkül kılıfıyla kılıflıyor. Başka hiçbir şey değil. Ama adam bir iş yeri açtı, her gün sabah yedide işine geliyor, akşam saat yedide tekrardan evine dönüyor. Yoruluyor, çabalıyor, mal getiriyor, mal taşıyor. Adamın işleri ondan sonra istediği gibi gitmiyor mesela. Adam diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Ne Allah ne takdir etmişse odur. Zor olan budur değil mi? Yani insan çalıştığı halde, çabaladığı halde, sebepleri yerine getirdiği halde Allah azze ve insanın istediği karşılığı insana vermemesi veya işi istediği gibi ne yapmaması, rast götürmemesidir. Ondan dolayı sebepleri terk etmek, ne kadar çok sebepleri terk edersen bu senin tevekkülünü etki eder, tevekkülünü artırır. Bu ne? Böyle bir şey yok. Ne var sadece? Kalbin ne kadar sebeplerden koparsa senin tevekkülün o kadar nedir? O kadar kalitelidir. Dış organların değil. Hakkî tevekkül nedir? Dış organlarla sebeplere yapışmakla beraber Kalp Allah'tan başka hiçbir şeye taalluk etmeyecek. Asıl hakiki olan tevekkülün en kemal noktası burasıdır. Kalp, zahiri organlar sebeplere yapışmakla beraber, üstüne düşeni yerine getirmekle beraber ama kalp Allah'tan başkasını görmeyecek, Allah'tan başkasından bilmeyecek, Allah'tan başkasına hamd etmeyecek. Öyle mi? Sadece Allah'tan bilecek. Sadece Allah'a taalluk edecek. Ha, buysa sebepleri terk etmekten kasıt eyvallah. Kalbin sebeplerden yani kopmasıysa baş göz üstüne. Ama bedenin sebeplerden kopması, tevekkülün kemalidir sözü. Bütün peygamberlere yapılmış olan nedir? Bütün peygamberlere yapılmış olan hakarettir. Çünkü burada şeyh de örnekler vermiş zaten kitapta göreceksiniz. Bizde Siyer'den hepimizin bildiği meseleler bunlar. Peygamberler üstlerine düşeni yapmışlar, ondan sonra Allah'a tevekkül etmişler. Hicret bunun en güzel örneğiydi değil mi? Yani peygamberimiz arkasında izini kaybetirecek bir adam tutmuş. Kendisi Mekke'den gizli bir şekilde çıkmış, saklanılması gereken yerlerde saklanmış, gece yol almış, gündüz dinlenmiş öyle mi? En son müşrikler gelmiş onu bulmuş, ne demiş? Üzülme Allah bizimle beraberdir. Tevekkül budur işte. İnsanın bütün üstüne yaptık. Mesela orada nedir çünkü? Sen orada tevekkül ehli olmasan kendini patlatırsın, boğulursun. Ben bu kadar yaptım, ettim, uğraştım, çabaladım ama şuna bak ne oldu mesela dersin. Ama tevekkül ehli olsa ben üstüme düşeni yaptım mı? Ben döneyim kendime bakayım dersin. Zaten tevekkül ehlinin büyük özelliklerinden biri nedir? Tevekkül ehli Allah'a taan etmezler. Tevekkül ehli kendilerine taan ederler sürekli. Ne demek bu? Tevekkül ehli sadece kendi yapması gerekenlerle ilgilendiği için geriye dönüp baktığında sadece kendi eksikliklerine taan eder. Yani ben yapamamışım, ben edememişim der. Ama Allah Azze ve Celle sonuca gelince sonuç noktasında Rabbim en güzelini takdir etmişler. Hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiğini taan etmez. İkinci mesele demek ki neymiş? Bir, Allah'ı tanımak. iki ise e, sebeplere yapışmak. Üç, kalbin tevhid makamında sabit olması. Kalbin tevhid makamında ne yapması? Kalbin tevhid makamında sabit olması. İbn-i diyor ki biz ne dedik? Tevekkül kalbi bir ameldir. Tevekkül nedir? Kalbi bir ameldir. Öyle değil mi? Tevekkül. İmam Ahmet ne diyordu? Nasıl tanımlıyordu tevekkülü? Tevekkül kalbi bir ameldir. Kalpte tevhid ne kadar sabitse insanın tevekkülü de o kadar sabit. Kalpte insanın tevhidi ne kadar problemliyse insanın tevekkülü de o kadar problemlidir. Kalpte tevhidden kasıt nedir? Sevgi, korku, Rica, Allah'a olan güven, öyle mi? Kalpte tevhidden kastettiğimiz şey budur, kalbin tevhidi. Şimdi mesela diyelim ki biz peygamberlere örnek verdik. Dedi ki Hz. Hud'u karşılarında almışlar tek başına bir adam, koca bir kavim karşısına dikilmiş. Hz. Hud'a diyorlar ki, ya ilahlarımız seni çarpmış, yani usulüne uygun tehdit ediyorlar. Ya bu fikirlerinden gel, dön veyahut da bir seni çarpacağız diyorlar, öyle mi? Hazreti Hud orada ne diyor onlara? Elinizden geleni ardınıza, bütün ilahlarınızı toplayın. Elinizden geleni de ardınıza koymayın. Ne yapabiliyorsanız da hemen yapın. Yani bir gün sonra, bir hafta sonra şöyle gel seni bir yargılayayım, üç ay, beş ay ceza vereyim falan değil yani. Ne yapabiliyorsanız şimdi yapın. Bir dakika durmayın. Niye? Çünkü ben sizin ve kendi Rabbim olan Allah'a ne yapmışım? Tevekkül etmişim. Şimdi Hz. dedi: Kadde tevhidin sebat bulması. Hazreti Hud'un korkuları tamamen Allah'a yönlenmiş olmasa. Hazreti Hud'un ricası tamamen Allah'a yönelmiş olmasa. Hazreti Hud'un kalbindeki güven tamamen Allah'a bağlı olmamış olsa Hazreti Hud'un böyle bir makamda böyle bir söz söylemesi mümkün olabilir mi? Korkunun bir kısmı halka, bir kısmı Halika olursa o anda korkular ne yapacaktır? Korkular çekişecektir. Öyle mi? Fayda ve zarar İnsan kalben fayda ve zararın sadece Allah'tan olduğuna inanmışsa ve bu da tam kemale ermişse bu tevhid böyle bir makamda ne yapacaktır insan? Böyle bir makamda Allah'a tevekkül edecektir. Çünkü fayda ve zarar Allah'tandır. Öyle mi? لو ان الامه لو اجتمعت ana en yenfuk bi şey'in lem yenfuk bi şey'in illa kattebehu Allahu leke. Aynı şekilde lem yedurruke bi şey'in illa قد كتبه Bütün ümmet bir araya toplansa sana Allah'ın yazdığından başka zarar veremezler. Bütün ümmet de bir araya toplansa Allah'ın sana e, yazdığından başka sana bir fayda da veremezler. Öyle mi? Bu makam yani fayda ve zararı Allah'tan beklemek izası el tefes enillah ve iz estaente fastahim billah bu makam insanın kalbinde oturduğu zaman böyle bir durumda insan çekişir, hiç kendi kendine düşünür, hiçbir yan şüpheye, tereddüde düşer mi? Kesinlikle düşmez. İşte bu tevhidin kalpte sebat bulmasının tevekküle etkisi nedir? Tevekküle etkisi budur. Dünyalık korkular mesela. Adam sana diyor ki şunu şunu yapmazsan seni parçalara bölerim şöyle şöyle yaparım. Sen şimdi o anda desen ki benim her tarafımı parçalara bölmek ancak Allah'ın elindedir. Sana izin vermişse de muhakkak ki benim Rabbim benim için hayır olmayan bir konuda kafiri bana musallat etmez. Öyle mi? Tevhiddeki bu makam kalpte sabitse adam o hiç düşünmez bile o anda. Allah'a direkt ne yapacaktır? Allah'a direkt tevekkül edecektir. İşte aynen böyle İbn Kayyim'in kastettiği şey budur. Yani kalpte tevhid makamının sebatı insanın neyini etkileyecektir direkt olaraktan? İnsanın Allah'a olan tevekkülünü etkileyecektir. Korkularımız, sevgilerimiz, ricalarımız, fayda ve zarar anlayışımız, güven anlayışımız ne kadar paylaştırılmışsa tevekkülümüz de o kadar ne yapılmıştır? Parçalara bölünmüştür. Yani dünya hakkında bazı korkularımız varsa Küçük şirk olsa dahi, Allah'a bu konuda küçük şirk koşuyorsa, mesela dünyadan da dünyalık korkularımız varsa, dünyalık sevgilerimiz varsa, Allah'tan başkalarından fayda ve zarar bekleme gibi bir durumumuz varsa, bizim tevekkülümüz ne olacaktır? Medhul olan bir tevekkül olacaktır. Yani parçalara bölünmüş, ayrılmış, paramparça olmuş bir tevekkül olacaktır. Onun için tevekkülde esas olan şey nedir? Esas olan şey, tevhidin, üçüncü esas, tevhidin insanın kalbindeki sebatıdır. Yani insan kalbi tevhid demiş olduğumuz amelleri ne kadar orada muhiddse tevekkülü de o kadar nedir? Tevekkülü de o kadar sağlam olacaktır. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Evet. 4 Kalbin Allah'a dayanması ve kalbin Allah'ta sukun bulması. Neyi anlatıyoruz hala biz? İbn Kayyım Tevekkül mürekkep bir şeydir. Birçok esasın bir araya gelmesi ise, gelmesiyle ancak tevekkül gerçekleşebilir. İşte bu esaslar şunlardır demiş olduğu esasları anlatıyoruz. Dört nedir? Dört, kalbin Allah'a sukun bulup da ne yapmasıdır? Kalbin Allah'a itimat edip Allah'ta sukun bulması demektir. Dedik ya bazıları ne diyorlar? Tevekkül humudul kalptir. Bazıları tevekkülünden bu yönünü esas alıyorlar. Tevekkül humudul kalptir. Ne demek humudul kalp? Yani işler senin istediğin gibi gitse de, senin istediğin gibi gitmese de, sen hoşnut olsan da olmasan da o işte kalbinin hiç hareket etmemesi, endişe, panik, korku yaşamadan kendini ona ne yapmandır? Kendini ona teslim etmendir. Anlaşıldı mı? Nedir kalbin Allah'ta sükunet bulması? Allah'ın senin işlerini götürürken, sonucu değil ha sonuca geleceğiz daha, sonucu konuşmuyoruz şu anda sen sebeplere yapıştın işler yolunda gitmesini istiyorsun olmadı mesela sebepler bir araya gelmedi Allah senin rızkını daralttı mesela örneğin bunun bir alametini söyleyelim alameti nedir? bu makamın alameti sebeplerin insanın hayatındaki çokluğunun ve azlığının insanın kalbine ve ubudiyetine hiç etki etmemesi demektir sebeplerin İnsanın hayatındaki çokluğunun veya azlığının insanın kalbine hiç etki etmemesi demektir. Ne demek? Yani Allah onu zengin kıldığı zaman da Allah'a kulluk etmesidir. Kalbinde bir galeyhan, bir heyecan olmamasıdır. Allah onu fakir kıldığı zaman da böyledir. Allah onu sıhhatli kıldığı zaman da Allah'a kulluk etmesidir. Allah onu ne yaptığında hasta kıldığı zaman da Allah hakkıyla kulluk etmesidir. Kalbinde bir endişeye, bir korkuya ne yapmamasıdır? Yer vermemesi. Kalbin Allah'ta sükunet bulması budur. Yani Allah'ın her haline Allah'la yaşaması, Allah'tan gelen her halde aynı seviyede, aynı mertebede kalmasıdır. Tabi bu bu şekil mümkün müdür? Değildir. Yani bu ancak belki peygamberlere has olan bir mertebedir. Hiç böyle bir şey yaşamamak ama kulun üzerine düşen elinden geldiği nispette en azından bu makamını yapmasıdır? elde etmeye çalışmasıdır. 5- Allah'ta hüsnü zan Allah hakkında hüsnü zan beslemeyen bir insan Allah'a ne yapamaz? tevekkül edemez. Allah'ta hüsnü zan beslemek ne demektir? Allah Azze ve Celle bir hadise ne diyor? Ene, اِنْدَ حُسْنِ زَنْنِ abdi بِي Ben kulumun bana olan hüsnü zanlının yanındayım. Yani kulum beni rahim, rahman, gafur biliyorsa ve ona rahman, gafur, Rahmetle muamele ederim. Kulum beni sürekli azap eden, sürekli böyle kahreden bir Allah olarak tanıyorsa ben de ona ne yaparım? Ona onunla muamele ederim demek istiyor Allah Ben kulumun, benim hakkındaki zannının yanındayım diyor Allah Yani bir insanın Allah'a tevekkül edebilmesi için önce bir üstü zannının olması lazım. Üsnü zandan, bu makamda üstü zandan kasıt nedir? Yani benim Rabbim, bana benim ona tevdi ettiğim işleri mutlaka en güzel şekilde yerine getirecektir. Ben bu güzel yönü görsem de görmesem de. Öyle mi? Çünkü Allah bazen bize göre bizim şer diye isimlendirdiğimiz bir takdirde bulunur. Bize göre o şerdir. Lakin onda hem bize hem bütün insanlara çok büyük hayır vardır. Öyle değil mi? قُتِفَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو Cihad size kerih olmasına rağmen farz kılındı. Umulur ki siz bazı şeyleri hayırlı görürsünüz. Lakin o sizin için şerdir. Bazı şeylerde şer görürsünüz. Lakin o sizin için hayırdır. Çünkü Allah bilir, siz ne yapmasanız siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz ne yapmasanız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Hüsnü zan budur. Yani Rabbimin benim ona tevdi ettikten sonra hakkımda yapacak olan takdir mutlaka güzeldir. Ya benim dünyama güzeldir. Veya benim neyime güzeldir? Veya benim ahiretime güzeldir. Belki dünyada benim için bir şer olabilir. Ben onu şer olarak telakki edebilirim. Lakin mutlaka onun bana ya bir sonraki aşamada veya ahirette mutlaka bana onun faydası vardır. Böyle inanmasa zaten insanın işlerini Allah'a tevdi etmesi ne olamaz? Mümkün olamaz. Onun için hüsn zan tevekkülün esaslarından neydir? Tevekkülün esaslarından bir tanesidir. Altıncısı ise insanın Allah'a teslim olmasıdır. Demişler bunu anlattık zaten. Yani bu yukarıda anlattıklarımızın hepsi nedir? Bu hepsini aynı zamanda dahildir. Kulun hem işin kendisinde hem işin sonucunda Allah Azze ve Allah'a yapmazdır. Allah Azze ve teslim olmasıdır. Yedinci madde tavuild. Yani kulun bütün işlerini Allah'a şey yapmazdır. Allah'a bırakmasıdır. Allaha favuade diyoruz ya. Allah Azze ve tevdi etmek. Ona bırakmak. Sekizinci madde ise kulun Allah'tan razı olmasıdır. Bu da tevekkülün neticesidir. Bu da nedir? Tevekkülün meyvesi ve tevekkülün neticesidir. Allah'tan razı olmak. Allah'ın takdir ettiğinden ne yapmak? Bir Şihafi ne diyordu? Allah'a yalan söylüyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Allah'a tevekkül ettik diyorlar. Lakin Allah'tan razı olmuyorlar. Allah onlar hakkında bir takdirde bulunduğu zaman hemen ağlayıp sızlanıyorlar. Hemen beğenmeyip hoşnutsuzluk gösteriyorlar hemen sabrı şükrü bir tarafa atıp bağırıp çağırıyorlar, öyle mi? Hemen ne yapıyorlar? Hemen Allah hakkında suizanına düşüyorlar. Bu nedir? Bu rızaya münafidir. Bu rızaya münafidir. Rıza Allah'ın en seçkin olan kullarının vasfıdır. Ne diyor Peygamber Allah Azze ve Celle? رضي Onlar Allah'tan razı oldular, Allah da onlardan razı oldu. Allah'tan razı olmak ne demektir? İnsanın Allah'ın bütün takdiratına başına gelen bütün sonuca Rabbimin dediği güzeldir, Rabbimin yaptığı hayırdır, ben Rabbimden ne gelmişse benim için uygun olan budur deyip de rıza göstermesidir. Başka bir deyimle rıza nedir? Rıza insanın bela halinde sabretmesi, nimet halinde şükretmesi demektir. Bu insan Allah'tan razı olmuş demektir. Bir insan bela halinde Rabbine sabrediyor, nimet halinde Rabbine şükrediyorsa bu insan nedir? Bu insan Rabbine Rabbinden razı olmuş demektir. Ve ancak Allah'tan razı olan insanlar imanın tadına varabilirler. Ne diyor peygamberimiz? ذا قَطَعْمَ الْايمَانِ ذا قَطَعْمَ الْايمَانِ ذا قَطَعْمَ الْايمَانِ ve رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ وَبِالْاِسْلَامِ دِينَ Allah'tan Rab olarak razı olan, Muhammed'den peygamber olarak razı olan, İslam'dan da din olarak razı olan imanın tadına varmıştır her insan imanın tadına varamaz ha. Her iman eden imanın tadına varamaz. Çok insan vardır. İman ettiği halle iman etmediği hal arasında hiçbir fark yoktur. İki halde de aynıdır. Öyle mi? İmanın ona bir getirisi, bir katkısı yoktur. Kalbi bir rahatlığı, bir sükuneti, bir huzuru yoktur. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi, kişinin hakkıyla Allah'tan ne yapmamasıdır? Razı olmamasıdır. Yani bela halinde Rabbine sabır, Nimet halinde Rabbine hakkıyla şükredenlerden ne yapmamasıdır? Olmamasıdır. İşte bunlar, kulda ne kadar bir araya gelirse, kulun tevekkülü de hem başlangıç itibarıyla hem netice itibarıyla o kadar kemale erer. Bunlardan birinde veya birçoğunda eksiklik oldukça, kulun tevekkülünde de ciddi manada ne yapar? Eksiklik olur. Peki bu maddelerden en önemli olan hangisi? Bir, iki ve sekizinci maddeler. Ney? Allah'ı tanımak, sebeplere yapışmak, Estağfurullah bir, üç ve sekizinci madde. Allah'a bilmek, kalpte tevhid makamının sebatı ve Allah'ın takdiratından rıza, razı olmak. Bu üçü de bu sekiz maddenin arasındaki en önemli nedir? Sekiz maddenin arasındaki en önemli meseledir. Burada duralım inşallah. Burada durduktan sonra da e, bir dahaki dersimize devam edersin.